Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Lale Gül TV komutu heradesinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Karender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür Allah razı olsun. Allah. Sağ olasınız. Rabbim iyilikler versin hocam. Cümledir İlk sorunuz hocam. Ben Hanefi mezhebindenim, diş tedavisi olarak yani dişimdeki deliklere dolgular yapılmıştı. Bu yüzden 6 senedir guslü, abdesti, vakit namazlarımı ve kaza namazlarımı Maliki mezhebine göre taklit ettim. Sizden duyduğum, Rabbim sizden razı olsun demiş, taklide gerek olmadığını ve kendi Hanefi mezhebine göre gusül alabileceğimizi söylemiştiniz. Şimdi ise taklidi bırakmak istiyorum ve Hanefi'ye göre uygulayacağım inşallah. Maliki'ye göre kılmış olduğum kaza ve vakit namazlarımı iade etmem gerekiyor.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 E, telfika gitmemiş ise yani iki mezhebi birleştirerek üçüncü yani olmayan bir görüşü ortaya çıkarmamışsa bir daha bu namazları iade etmesine gerek yoktur. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Ancak farklı bir açıya da e, bakmamızda fayda var. Şöyle ki e, dinimiz insanın vücuduna zarar verecek bir şeyi teklif etmediği gibi zarar verecek olan şeylerden kaçınmasını da emretmektedir. Ki Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir malumunuz. Bir insan buzlar durumda kalsa, zor durumda kalsa, açlıkta baş başa kalsa ve yanında yemesi haram olan, necis olan bir laşa dahi olsa bu kimsenin ondan yemesine ruhsat verilmiş, hatta yerine göre emredilmiş. Yememesi durumunda İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'tan gelen bazı aykırı görüşlerin haricinde günahkar olacağı, intihar etmiş olacağı şeklinde ifadelere yer veriliyor. Bu şu demektir, dinimiz zorluk yoktur, zorluğu dinimiz bertaraf etmiştir. Şimdi diş tedavisi eğer gerçekten esnetiğe yönelik bir tedavi değil, ihtiyacıya yönelik bir tedavi ise şeri şeri buna engel olmaz. Bu elbette yapılmalıdır. Ve bu yapıldığında işte altına suyun ulaşmasına mani oluyor ya da olmuyor. Veya kullanacağı ilaçların içeriliğinde işte bir takım haram maddelerin olması veya necis maddelerin olması ki bu sadece diş tedavisiyle alakalı değil. Herhangi bir tedaviyle de alakalı olabilir. Bu konuda eğer alternatifler varken bunların tabii ki kullanılması lazımdır. Ama yok illa o kullanılması gerekiyorsa bu konuda Herhangi bir zorluk söz konusu değil, kişi kendi mezhebini sürdürmekle beraber bu şekilde gerek abdestini, gerek namazını ve diğer ibadetlerini yerine getirmesinde herhangi bir mani, herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Maalesef bu daha derinden beri çokça dillendirilen konulardan bir tanesi. İşte e, diş kaplama veya diş teli veya dolgu, işte ağzın içini yıkamak. Her ne kadar abdeste Hanefi mezhebine göre sünnet olsa da boy abdestinde farzdır. Dolayısıyla eğer altına suyun ulaşmasına engel bir şey varsa bu Hanefi fıkhına göre olmaz. Ama şafi mezhebine göre ağız içini yıkamak boy abdestinde farz değil. O zaman bu kardeşlerimiz şafi taklid etsin şeklinde ifadeler var. Bunlar doğru şeyler değildir. Meseleyi bir de şöyle bakalım. Ebu Hanife rahimullahın döneminde olsak. Ve Ebu Hanife rahimullah kendisi böyle bir şeyle maruz kalsa yani veyahut da biri gelsin ona soru sorsa desek ki ağzımda işte dişimde e, tedavi olma ihtiyacım var. Oraya bir şey kaplayacaklar. Ben bu konuda ne yapayım dediği zaman İmam Ebu Hanife kendisinden sonra doğacak olan İmam Şafii'nin mezhebini taklit et mi diyecekti o kişiye? Evet. Yani meseleye bir de böyle bakmak lazım. Tabi bu aslında fıkhi bir bakış değil. Meselelerin fıkhi olarak e, Hanefi mezhebinde cebire denilen, isabe denilen e, bunun örnekleri vardır. Yani sargı bezi olsun veya tampon olsun suyun altına ulaşmasının e, altına zarar vermesi ya da o bağın oradan sökülmesinin vücuda zarar vermesi. Hatta şöyle deniyor hastalanmaya sebebiyet vermek veyahut da var olan hastalığın artmasına etken olmak ya da tedavi sürecinin uzaması. Ee, böyle bir durum varsa şer şerif onu oradan sökmeyi emretmez. Onun üzerine mes verirsin, onun üzerine yıkarsın. Hatta yıkamak dahi zarar veriyorsa veya mes etmek dahi zarar veriyorsa bu bile terk edilebileceği açık ve net bir şekilde e, Hanefi kaynaklarında bulma imkanımız vardır. Ama burada dediğimiz gibi yeter ki yapılan bu ameliye keyfi bir ameli olmasın yani e, tıbbın gerekli kıldığı bir şey değil ihtiyaçtan kaynaklı değil sadece bir görsellik Hani daha önceden gelen sualler vardı evet. işte e, dişte pırlanta takılması e, bir de işte, mesela sararmış oluyor bembeyaz gözüksün de böyle yine üzerine bir takma şeyler yapıyor onun mesela. gibi ha böyle yani. bir durum söz konusuysa bu tabii ki olmaz hı. yani abde hususunda değil de özellikle boy abdesti noktasında bu ciddi bir sıkıntıdır ama diyelim ki bir kere insan cahilliyet dönemine rastlamış ve bu konularda fazla bilgisiz olduğu dönemlerde diyelim kesnetik mahiyetinde dişinde bazı muameleler yaptırmış ama kalıcı muameleler veya işte pırlanta taktırmış şu yapmış veya da dolgu yaptırmış e ne yapması gerekir? Eğer görsel olarak bahsettiğiniz şeyler pırlanta ve ser ise onları tabii ki sökecek ama orada bir delik kalacak. Onlar ne olacak? Onlar artık bu saatten sonra ihtiyaçtan dolayı kapatılması gereken bir ameli olacağı için onların kapatılması, onların oraya dolgu yapılması, belki ki o dolgu öncelikli keyfi olarak yapılmış olsa da bu an itibariyle neticede diş kesilmiştir veya kaplama keyfi olarak yapılmıştır ama artık bu saatten sonra kesilmiştir. E, Keyfillik kalkmış bir nevi zaruret söz konusu olmuştur. Bu sebepten dolayı kişi kendi meslebini taklit etmeye devam ederek bunun kaplamasıydı veya da dolgusuydu veya bu bağlamda gerekli olan tedavi neyse bunları yapar ve o ahali üzerine devam etmeye de bu şekilde devamına da başlar. Evet. Yani bazen şöyle durumlar da oluyor hocam. Yani yakın çevremizde de görebiliyoruz. Soruların cevaplarını dinlerken tam... Mesela dinleyemeyen kardeşlerimiz var. Veya evet. açıklamalarda bazı açıklamanın belli bir kısmı dinleyip belli bir kısmını dinleyemeyen <gülüyor> kardeşlerimiz var. Yakın çevremde duyduğum en yakın zamanda mesela diş dolgusu işte orayla ilgili bir sıkıntısı olmuş. Mesela dişini oydurmuş oranın tedavisi yapmış ama dolgu yaptırmamış. edelim dedim niye yaptırmadın? E hocam biri ki işte e, mekruh olur, şey olur. Ya Ama o hangi durumda ne şartlar hani bazen kadınların özel günlerinde işte yaptırması doğru mu değil mi mevzuları konuşulurken herhalde Oradan kafasında kalan bir şeyler oluşmuş. Evet. Ben böyle duydum diyor. Ben diyor dolgu yaptırmadım diyor. Onun şeyini çekiyor mesela. Kesin çekiyor. Evet. Ki aslında bayanların dahi özel günlerinde Hı -hı. eğer yaptırılması gerekiyorsa e, herhangi bir mahsul evet. lazım gelmez. Yani bir bayan özel gününde kolu kırılsa bunu işte şeye almayacak mıyız? Yani alçı almayacak mıyız? Veyahut da işte vücudun herhangi bir yere yara olsa orayı bir şekilde tampon yapılmayacak mı? O yüzden bu keyfi olmadıktan sonra gerçekten ihtiyaca binen söz konusuysa bu konuda herhangi bir zorluk yoktur. Rahat bir şekilde o ameliye neyse onu yaparlar Hı. ve namazı neydi, abdesti neydi, boy abdesti de olduğu gibi nasıl devam etmesi gerekiyorsa o şekilde devam eder. Evet, şimdi Şafi'yi mezhebiyle alakalı da bazen kardeşlerimiz hep Hanefi mezhebine yönelik konuşuluyor diye söyleyen kardeşlerimize var. Onu da şöyle söyleyelim, İsmail'a fetva hattında ayrıyetten. Şafii mezhebine bakan değerli hocalarımız var değil mi hocam? Tabii ki. yani da... Aslında bizim buradaki değerlendirmemiz genellikle bulunduğumuz coğrafya. Hanefi mezhebine mensupların fazlasıyla olduğu bir coğrafya olması ve genelde sualler de bu minvalde geldiği için bu konuya temas etmeye çalışıyoruz. Ama olur ya bireysel olarak bir kardeşimizin ya ben kendi mezhebime göre bunun sonucunu öğrenmek istiyorum. Bu illa şafi olmasına gerek yoktur. Farklı mezheplere mensup da olabilir maliki ya da hanbeli olarak. Evet. Kendisine şahsına münhasır olarak bir mesele sual etme imkanı da vardır. Bizim danışma hattını ararsa ve kendisini bu şekilde beyan ederse an itibariyle belki arkadaşlarımız cevap veremeyebilirler ama önemli değil. Onu not alırlar ve o kayna yani o mezhebin kaynaklarına, muhteber kaynaklarına bakılarak ve istişare neticesiyle o kardeşimize de dönüş sağlanır. Ama Şafii mezhebi için böyle değil. O zaten hazırda orada bir hmm. arkadaşımız vardır. daimi olarak bu suallere cevap verecek arkadaşımız vardır. Hmm. Ama dediğimiz gibi yani hangi konu olursa olsun bireye tahallük etmesi hasebiyle sual edilecek olursa inşallah onu da cevabı karşı taraftan anlamlıdır yani. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da bir arkadaşımla emek, emek sermaye ortaklığı yapıyorum. Eğer malın tamamının parasını verirse ona %40 kar veriyorum. Ancak ben aldığımız mal için ekstra para koyarsam pay derken önce kendi koyduğum paranın karını alıyorum. Sonra da geri kalan kardan %60'ını alıyorum. Bu yaptığım işlem doğru mu olur Şimdi anladığımız kadarıyla bu suali soran kimse e, parayı çalıştıran kişi. Evet. E, emek sermaye ortaklılığında bir Rabbül Mal vardır. Yani sermaye sahibi olan kişi vardır. Bir de Mudarip diye tanımlanan fıkıh dil ile e, emek sahibi vardır, çalışan vardır. E, bunlar aralarındaki anlaşma doğrultusunda yüzdelik olarak karı taksim ederler. Ama kardeşimiz diyor ki yapacağımız ticarette ben de bazen öz sermayemden koyabiliyorum. Böyle olduğu zaman öz sermayem ne kadarsa ticaretin gününde ona tahallük edecek olan kardan onun payını tamamını alıyorum. Geriye kalanda ise yani sermaye sahibinin parasıyla yapılan ticarete tahallük ediyor demektir, onu da konuştuğumuz doğrultusunda işte 50-50 veya 49-61 neyse bu doğrultuda aramızda taksim ediyoruz diyor ki bu olması gereken budur zaten. Evet yapılması gereken de budur. Yani şöyle bazen e, sual olarak geliyor. Benim aktif bir ticaretim var. ticaret hanem var. E, bir kardeşimiz geliyor. Ben de para katmak istiyorum senin bu ticaretine. Çünkü ben ticarette bu parayı çevirecek olsam ee, bu konuda kabiliyetim olmadığı için parayı batırabilirim hmm. ee, veya yanlış yollara gidebilirim. Sen bu işi biliyorsun. Ee, gerçi benim sermayeme ihtiyaçlı değilsin ama hem işim biraz daha büyümüş olsun hem de ben de buradan kazançlı olayım dediği zaman burada şöyle yapılmalıdır. Ee, o emek sahibi olan yani aktif ticareti olan kişinin yekün sermayesi tabii eğer ticareti birey olarak ayrılmamışsa yani A ticareti B ticareti şeklinde her bir aktif müstakil olarak da yapabilir ama ayırmayıp da dükkanı bir bütün olarak çalıştırıyor ise o zaman yekün öz sermayesine nispetle dışarıdan almış olduğu Katının payı olarak aldığı para ne kadardır? Bunun bir yüzdeliğini çıkartır. Hı hı. O zaman e, yüzdelik olarak örneğin yüzde 10'unu oluşturuyorsa bu şu demektir. Yapılan ticaretin yüzde 90'ının karı emek sermayesine aittir. Emekçiye aittir evet. çünkü tamamı kendi sermayesiyle alakalı. Geri kalan o 10 yani pay ise e, mal sahibinin, para sahibi olan kişinin yani ortağın sermayesiyle yapılan bir ticarettir. Oradaki bölümü ise aralarında konuştukları doğrultusunda taksim etmeleri gerekir ki kardeşimizin de zaten uygulamak istediği veya da bize anlatmak istediği de bu kabildendir. Olması gereken de böyle olmalıdır zaten. Dolayısıyla bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Başta söylemesi gerekir mi hocam? Mesela... Hani yüzde 40 yüzde anlaşıyor mesela. Öyle bir şey o ticarette yeri geliyor. Kendisi para koyuyor. İlk önce gidiyor onun kârını alıyor, sonra bir daha bölüyor falan. Bakın şimdi başta şunu tespit etmek şarttır. Senin verdiğin sermayeye tekabül edecek olan karın yüzde şu kadarı senin, yüzde bu kadarı benimdir. Bakın lazım. ifade şu. Karşı tarafın vereceği sermayeye tekabül eden kar Bu ne demektir? Bir ticarete eğer o para giriyorsa, o parayla beraber başka bir para da varsa o zaman kardan ona yansıyan ayrıdır. Hı hı. Bunu söylediği zaman kendi ek parasıyla da bazı işte ticaretin boyutu yani 10 lira sermaye vermişti ama işte alması gereken ürün 20 lira. Böylesi bir durumda kendisi 10 lirayı da katarak %50'sini asaleten kendi adını almış olur. %50'sini de ortağın namına almış olur. Bu şekilde yapabilir. Yani böyle bir olanak da varsa bunu öncesinde de emek sermaye sahibine söyler. Yani ben K. Senin paranla yalın bir ticaret yapabilirim, kâh senin parana kendi paramı da katarak ticaretin boyuna göre de ticaret yapabilirim, al-sat yapabilirim. Ama senin sermayene tekabül edecek, senin sermayene düşecek hisse neyse ben orada ortağım. Yoksa benim hissemde senin bir ortaklığın yok ki bu zaten böyle olması gerekir. Çünkü öteki İslam fıkhına göre şunu ifade edersek aslında daha net anlaşılır. Bir insanın bir paraya müstahak olabilmesi, yani elde edilen kardan hak sahibi olması üç şeyden biriyle olur. Ya amil olmalıdır, yani bedensel olarak çalışan olmalıdır. Ya maluk olmalıdır, yani sermaye sahibi olmalıdır. Ya da daman diye tabir ettiğimiz e, sorumluluk üstlenmelidir. Şimdi e, müdarebe ortaklığında, yani emek sermaye ortaklılığında emekçinin elde etmiş olduğu kardan payı, amelinin karşılığıdır. Çünkü bedensel olarak orada aktif bir ticaret yapıyor parası olmasa bile. Mal sahibinin elde edilecek olan kardan payı ise mal sahibi olması yani para sahibi olması hassebiledir. Dolayısıyla o da oradan dolayı para alacaktır. Dolayısıyla burada şimdi o emekçinin öz sermayesine tekabül edecek olan kardan mal sahibi para talep edecek olursa sorarız. Amil misin? Çalışan mısın? Yok çalışmadın, bedensel olarak herhangi bir de bulunmadın hmm. ki zaten mudara baktı, buna da manidir. E peki malik misin? O parada bir mülkiyetin var mı? Yo, Yok o para senin de değil, o para e, diğer kişinin parası ve onun ticaretidir. O zaman senin buradan elde etmen gereken o hani talep ettiğin beden neyin karşılığı? Karşılıksız olmuş oluyor İslam fıkhından bahsettiğimiz zaman. Dolayısıyla böyle bir talep hakkı zaten yoktur. Bu kardeşimizin beyanı da aslında olması gerekenin beyanıdır. Yani benim sermayeme tekabül eden kar bana ait, senin sermayene tekabül eden kar ise aramızda ortaktır. Evet. İşte o ortaklılık neye göredir? Öncedeki yaptığımız konuşmaya göre olmalıdır. Evet. Bir diğer sorumuzu da hocam. Bayağı uzunca bir sorumuz. Belli bir birikmiş e, nakit param var. Başka bir Müslüman <gülüyor> kardeşimiz bir ihtiyacı var. Kendisine para lazım. Bana gelip diyor ki falan ihtiyacım için bana yardımcı ol. Burada ben kendisine misal... 5000 TL para versem, bir sene sonra onu 8000 TL olarak istesem bu faiz haram. Eğer parayı verip belli bir zaman sonra geri alsam bu süre zarfında benim de ihtiyacım olacak ve değeri azalacak paramın diyor. Bu sebepten şöyle bir yola başvuruyoruz. Kendisini alıp toptan şeker, e, şeker satan bir dükkana götürüyorum. Bendeki parayla misal 10 çuval şeker alıyorum. Parasını şekerciye peşin ödüyorum. Şeker benim olmuş oluyor. İhtiyaç sahibine de belli bir kar oranıyla vadeli satıyorum. O da bütün bunlara hazırdır, şahittir kendisi de. Benden aldığı vadeli bu şeker çuvallarını aynı şekerciye girip peşin olarak satıyor ve parasını nakit olarak alıyor. Bu şekilde acil olan ihtiyacını görüyor demiş. Burada asıl mesele bu şekerleri bütün vasıflarıyla biliyor, kabul ediyor ama şeker çuvallarını yerinden hareket ettirmiyoruz. İşte bu çuvalları yerinden alıp başka yere taşımak şart mıdır? Taşımasak yerinde kalsa caiz mi? Değilse aram mı, mecbur mu? Çünkü taşırsak ek bir masraf daha olacak. Bu ihtiyaç sahibi bana mecbur değil. Piyasa biliyor ve akıl sahibi. Bu konuda ne yapmamız lazım demişler? Yani şimdi soruya baktığımız zaman kardeşimizin takılmış olduğu nokta satışa konu olan şekerlerin teslim alınıp alınmaması. Yani kabz edilip kabz edilmemesi. Evet. Sanki sadece problem bu noktaymış gibi. Öncesine kadar yapılan her bu, şey normalmiş gibi. Bu noktaya sual ediyor. Evet. Oysa Hanefi mezhebine göre kabız diye tabir ettiğimiz şey hakiki de olabilir, hükmi de olabilir. Hmm. Hakiki kabız teslim örneğin benim bu bardağı elime almam demektir. Bu bizati fiziksel bir teslim almadır. Hükmi teslim almada işte diyorum ki Suat Bey bunu ben size hibe ettim, sattım. Alışveriş yaptım. Hibede biraz daha durum farklı olabiliyor çünkü. Bunu sattım diyorum şu kadar bedel karşılığında. Siz de aldım diyorsunuz. Aktivit ve masaya bunu koyuyorum. Buyur alabilirsin diyorum ve senin elin kolunda bağlı değil. İstesen alabilirsin. Alabilecek kadar bir imkana da Allah. sahip oldun. Bu kadar bir zaman geçtiğinde e, İslam fıkhına göre siz bunu teslim aldı kabul edilir. Hmm. Her ne kadar fiziksel olarak bunu kabz etmiş olmasanız bile. Evet. Buna fıkıh dilinde tahliye derler. Yani hükmi kabız derler. Dolayısıyla bu hani şeker meselesinde illa oradan alalım, dışarı çıkartalım edelim buna gerek yok. Fiziksel kabul şart değildir. Senin malın şudur deyip de alabilme imkanı ona tanıyorsan, o da onu alabilme imkanına sahip olduğu halde o kadar bir zaman dilimi geçiyorsa bu zaten fıkhen onu teslim almış olur. Teslim aldığı malı da istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu sorusunun cevabı ancak mesele burada değil. Bunun daha öncesinde gaye borç verip verdiği borcu fazlasıyla tahsil etmeli. Yani. Ama bunu nasıl yapabilelim? Bunu sembolize olarak ortaya bir mal koyalım ve bu mal vasıtasıyla yapalım şeklinde yapılıyor ki bunun öncelerinde Beyn-i diye tabir edilen bir ameliyesi. Yani bir malı vadeli satıp aynı malı sonradan daha ucuz bir fiyata peşin satın almak bu şekilde şartlı yapılan bir akit. Gerçi burada üçüncü kişi devreye giriyor. Hmm. Yani beyniden bu anlamda biraz daha farklı oluyor. Ama bu üçüncü kişinin devreye girmesi de sembolik olmamalıdır. Gerçek bir satış olmalıdır. Yani nedir? E diyorum ki ya ben size aslında borç vereceğim 10 lira. Ama bunu ben 10 lira olarak vermek istemiyorum. Yani 10 lira vermek istiyorum da 10 lira olarak tahsil etmek istemiyorum. Evet. 12 lira olarak tahsil etmek istiyorum. E bunu direkt söylesek bu yalın, aşikar bir faiz olur. Bu e, inancımız buna uygun değil. E ne yapalım? E gidelim e, sembolize olarak bir tüccarın yanına. işte kaç para bu şeker? E diyelim ki 10 lira. E, ben bunu senden 10 liraya alayım. Tüccara, tüccara parasını veriyorum, o tüccar e, o şey, 10 liraya onu aldıktan sonra o malı ben sana 12 liraya vadeli satıyorum. Evet. Ee, şimdi bu saatten sonra o şekerler veya o ürün sana ait oluyor ve bana 12 lira bir şekilde borçlanmış oluyorsun. Evet. Ama sana şeker lazım değil, sana para lazım. Sen yine aynı tüccara gidiyorsun, diyorsun ki ya bunu zaten 10 liraya almıştık, önceden bir anlaşmamız da vardı. Ben şimdi bunu sana tekrardan vereyim, sen bana 10 lirayı geri iade et. Yani aslında 10 lirayı ben bunu sana satmış olayım şeklinde evet. yapılan bir ameliyat. O tüccar diye tabir ettiğimiz kişinin aslında hiçbir kârı yok. Tamamıyla ikimizin arasındaki diyaloğu Aynen. bir nevi meşru bir kılıfa bilme adına sembolik olarak orada duran bir kişi. Böyle olursa bu caiz değil. Bunu net bir şekilde evet. ifade edelim. Ama gerçek anlamda bir ticaret olursa nedir yani? Ben o ürünü aldım. Aldıktan sonra sana satacağım ya senin almama hakkım var. Yani ben şeker lazım değil kardeşim ben istemiyorum diyebilme yetkin olacak. Benim satmama yetkim olacak. Her ne kadar Müslümanlar sözlerinin arkasında durması gerekse de bu hukuksal anlamda bir bağlayıcılığı yoktur. Evet. Dini anlamda bağlayıcı olsa da ben bunu size sattıktan sonra da sattıktan sonra da sizin bunu o baye satmama hakkınız olacak. Bainin de onu senden almama hakkı olacak. Yani evet. bu şuur tamamiyle hakim bir şuur olacak. Tamamiyle sembolize edilmiş olan bir ameliye değil. Gerçekten bu şuur hakim bir şuur ile yapılacak olursa ve ortada yapılan bu ticaretle aktif bir ticaret olursa bu olabilir. Ama dediğimiz gibi sembolize olarak olmamalıdır. Yani diyelim ki bunu ben aldım tam sana satarken ne bileyim işte olmayacak bir şeyler oldu. Örneğin mal sahibi öldü veyahut da ben öldüm veya sen öldün sistem bozulacaktır. O mal kişide kalacaktır. Bunun bu şekilde olduğunda bilmesi gerekir. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten bir şuurla bunu yapılacak olursa bu bildiğimiz aktif bir ticaret olacaktır. O yüzden bu konularda aslında en uygun olan, hani para lazım olan kişi diyoruz ya, paranın aynı lazım olmaz. Paradan bir emtiği almak için ona lazımdır. Yani gaye aslında odur. Ya ticaret yapacaktır, bir araç alacaktır, bir emtiği alacaktır, parayı bağlayacaktır ve onunla ticaret yapıp çevirecektir. Veya evine bir ihtiyacı vardır, onu alacaktır. Yani bir ayın alacaktır netice itibarıyla. Dolayısıyla burada üçüncü şahsı kur, e, sokmamıza gerek yok. Ben de sana e, bunu para olarak vermem ve verdiğim parayı aynı şekilde almam işime gelmiyor. Ticaret yapmak istiyorum. Sorarım Suat sen ne alacaksın? Senin niyetin ne? Para sana niye lazım? İşte benim işim emtiği alıp satmak. Şurada bir güzel bir araç var, onu alacağım ama param yok. Kaç para o araç? 10 lira. Tamam bunu ben alayım. Sana 11 Vade. lira vadeli bir şekilde satayım. 12 lira vadeli bir şekilde satayım. Evet. Sen zaten o vadeyi ödemeye razı geliyorsun. Hı hı. Yani bu ameliyeye başvurmamız demek. Senin o fazlalığı vermeye razı gelmen demektir. Hem ben ticaret yapmış olurum. Yani bir ürün almış ve o ürünü sana satmış olurum ama burada da biraz önce konuştuklarımızın aynısını konuşabiliriz. Yani aldığım ürünü sen tamam ben almıyorum deme hakkına sahip olmalısın. Veyahut hatta ben aldıktan sonra ya bu çok güzelmiş ben böylesini bir daha ucuza alamam kusura bakma bunu satmıyorum deme yetkisine de hukuken sahip olmam evet. gerekir Ha, bu şekilde bir ticareti yaparsak bu gerçek anlamda murabaha diye tabir edilen bir ürünü alıp üzerine karını koyup satmak şeklinde yapılan bir ameliyedir. Bu şekilde yapılırsa bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ama gaye para vermek ve verdiğin parayı fazlasıyla almak der ne kadar üçüncü kişiyi devreye sokacak olursak bu üçüncü kişinin sembolik olarak girmiş olması fıkhi anlamda ciddi anlamda problemleri de doğuracaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da ee, hocam, Blue çağına girmemiş kız çocuğunda mahrem şartı aranır mı? Şimdi e, malumunuz Hanefi mezhebine göre e, bir bayanın seferi olan bir mesafeye mahremi olmadan ya da e, eşi olmadan gitmesi caiz değildir. Hı -hı. Bu hangi tür yolculuk odursa olsun mutlaktır. Bu noktada Şafii mezhebine göre farz olan haç, bir de farz olan ümre. Çünkü Şafii mezhebine göre ömre de ömürde bir kere farzdır. Bu bağlamda mahrem olmasa da güvenilir bir cemaat halinde, bir kafile halinde gidilmesine Şafii fıkhında ruhsat var. Ama Hanefi mezhebine göre hangi tür yolculuk olursa olsun mahrem ya da Bakın mahrem ya da eş olmadıktan sonra sefere gitmesi caiz değil. Yol emniyeti bulunsun ya da bulunmasın. Bunun bir önemi yok. Zaten yol emniyeti yoksa mahremiyle gitmesi de sıkıntılıdır. Ee, mesele onunla alakalı değil. direkt men mahrem lazımdır. Peki sualde kişi henüz daha mükellef değil. Yani bulu çağına ermemiş çocuktan bahsediyor. Böyle bir kız çocuğu için de mahrem gerekir mi, gerekmez mi? Şimdi e, fıkıh kitaplarımıza baktığımız zaman Blue çağı dönüm noktasıdır ancak Blue çağının öncesinde olan bir dönem daha vardır ki buna mürahik deniyor. Veya mürahika deniyor. İşte erkeğin bulu çağına yaklaştığı dönem kız çocuğun ise serpilme çağı diyelim. Yani müştehat diye ifade edilen kitaplarımızda yani artık onun yani kadın olmaklılığı veya kız olmaklılığı karşı tarafa o vehmi, o hissi verdirebilecek bir vücut yapısına sahip olması. Bulu öncesindeki zaman. Dolayısıyla müştehat olan, yani serpilme çağını olan bir kız çocuğu da bulu çağına ermiş olan bir kız çocuğu gibi değerlendirilir. Hı -hı. Ne konusunda? Mahrem konusunda. Çünkü gayi onun korunması, muhafaza altına alınması olacağı için yani sadece mesele bulu olarak bakılmıyor. Bulu veya bulu öncesi Hı -hı. eğer o konuma ulaşmış bir çocuk ise bu kişi yani serpilme yaşına gelmişse böyle bir çocuğun dahi seferi bir mesafeye yanında mahremi olmadan gitmesine ruhsat verilmiyor. Peki burada günah ona tereddüt etmez elbette. Çünkü daha henüz onun için kalem yazmaya başlamamıştır. Evet. Ama onun velilerine, ona bu istihdamı sağlayanlara, onu buna mecbur edenlere bu bağlamda o kişilere tabii ki açısından bu meselede günah olacağını ifade edebiliriz. O yüzden burada tavsiyemiz açık ve net bir şekilde kız çocuğu dahi olsa, henüz blue çağına ermiş olmasa da, o ki yaklaşmıştır, bu döneme gelmiştir, serpilme çağına gelmiştir. Bunu artık blue çağına gelmiş bir kız çocuğu gibi değerlendirmek, gerek tesettür konusunda, e, gerek erkeklerle olan diyaloğu konusunda, yani hala buna bir çocuk gözüyle bakmak uygun değildir. Evet, gerçekte bir çocuktur, ruhen de çocuktur, bu da olabilir. Ki kendisi e, akranlarıyla bu bağlamda yani e, kendi cinsi olan akranlarıyla bu bağlamda çocukluğunu yaşasın. Ama karşı cins olarak baktığımız zaman meseleye onun ruhen çocuk olması veya aklen çocuk olması veya yaşının çocuk yaşında olması bu bağlamda pek önemi ifade etmez. Çünkü neticede e, şekil ve şemail olarak yani kalıp olarak müşteha dediğimiz serpilme çağına gelmişse bu da artık korunma konumuna gelmiş, korunması gereken bir boyuta ulaşmış demektir. Böylesi bir durumda bu kız çocuğunun da mahremsiz sefere gitmesi elbette caiz olmayacaktır. Evet hocam, bu soruyla birlikte kısa bir araya çıkacağız. Anakabında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Biz yerden ayrılmayın. Kıymetli izleyenlerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz, benim e, amca zademden bir miktar para e, aldım. Fakat parayı ödeyemeden amcam vefat etti. Hanımı daha önceden vefat etmişti, çocukları yok. Şimdi ise kardeşlerinin çocukları 30 tane var her bir bir yerde. Ben şu anda bu parayı ödemek için param yok. Dün yapmıştım, onun için aldım. Şayet parayı ödemek istersem nasıl ödeyeceğim? Varislerin hepsini bulup onlara mı vermem lazım? E, bu konuda ne yapmam lazım diye sormuş hocam. Şimdi şöyle ki, bir insanın çocuğunun olmaması, hanımının olmaması, anne babasının olmaması, mirasçısı olmaması anlamı taşımaz. Ki zaten anladığımız kadarıyla bu, Amcasından bahsediyor hı hı. E, ve amcasının çocukları yok ama e, kardeşinin çocukları var diyor. Yani kendisi gibi evet. e, işte kuzen diye tabir edilir günümüz ifadesiyle amca çocukları var. E, bu bağlamda bunlar da mirasçıdır. Eğer tabii kardeş hayatta yok ise ama yakın varsa uzak olan kimse mirastan mahrum olacaktır. E, peki miras nereye tahallük eder? Kişi vefat ettiği zaman mal varlığına tereke derler, bırakmış olduğu mal varlılığına. Ama bu kişinin alacağı da varsa bu da alacak da tereke kavramına girecektir. Yani o da aslında mirasa pay olacak mallardandır. Dolayısıyla bu kardeşimiz aynı zamanda hem mirasçı da olabilir, hem de o terekeye pay koymak zorunda olan borçlardan da olabilir ki misalimizi anladığımız kadarıyla sanki öyle. Evet. Dolayısıyla burada yapması gereken diğer mirasçıları da toplayarak amcamızın bıraktığı mal bu ama alacağı da var ki o alacaklardan bir tanesi de benden alacağı var. Ben amcamdan borç almıştım onu da oraya katarlar hükmü olarak katarlar mirası taksim ederler kendisine düşen pay zaten o kadar bir paysa alacak verecek kalmamıştır. <Gülüyor> Bir Ama kendisine düşecek gibi. pay ondan daha fazlaysa onu zaten vermesine gerek yok. Bir de artı ötekilerden alacak, onu tamamlayacak. Ama kendisine düşen pay borcundan az ise bu takdirde diğer kardeşlere yani diğer mirasçılara borçlu olacağı için onun şu an itibarlı ödeme imkanı olmaması diğerlerinin hakkını iptal etmez. Hı. Neticede bu bir alacaktır. Amca hayatta olsaydı ödeme imkanının olmamasından dolayı o, alacağın, o borcun üzerine yatabilecek miydin? Yatamayacaktık evet. karşı tarafın rızası olmadıkça. Burada da aynı böyle bir konumdadır. Her ne kadar an itibarlı ödeme imkanı olmasa da hakkı izhar etmesi hakkı söylemeli. Yani benim amcama borcum var, telekeye şu kadar borcum var ve sizler de mirasçısınız. Bunların herkesin payı ortaya çıkar. Benim de bu ortaya bu kadar borcum var bilin ama bana mühlet tanıyın. Benim şu an için imkanım yoktur diyerek karşı taraftan böyle bir mühlet talep edebilir. Ama yeter ki hakkı ortaya konuşsun, doğruyu ortaya konuşsun. O yüzden bunun nasıl olsa çok yakın akrabası yok. Akrabaları da benim gibi uzaktan olan akrabalardır. O zaman onların hakkı bir derece daha düşükmüş şeklinde bir algı var ki böyle bir soru sormaya ihtiyacı diyor Halbuki böyle bir şey yoktur. Normalde o kişinin çocuğu olsaydı durum neyse... Eşi olsaydı durum neyse şu andaki durum da aynıdır borç borçtur o borcu oraya vermeniz gerekecektir Hı -hı. ödemeniz gerekecektir ha, oradan alacağınız ile o kadar miktar eşleniyorsa zaten o takalsa diye tabir ettiğimiz zimmetler birbirleriyle e, yani hemfik yani e, tam noktada sıfırlanmış olacaklardır. Ama bunların 30 tane var diyor 30'un da her birini bulması gerekiyor. Bulamadım. Ki bu zaten bulmama diye bir sıkıntı yok. Yani miras konusunda 30 tane derken bunların yine ana temada üç kardeşten bölünmedir ya beş kardeşten bölünmedir. Evet. Bu şekilde onlara ulaşma imkanı da vardır. Hele günümüzde, günümüz şartlarında hmm. değil e, amca çocuklarını bulmak, daha üst veya da daha alt, çok uzak akrabalarına dahi bulunmak, e, daha yani iletişim vasıtalarının hızlanması, daha teknolojinin atmasından dolayı daha basit bir durum almıştır. Evet. Bir diğer sorumuz var hocam. <gülüyor> Helal ticarete katılan loto parasının ve o ticaretten kazanılan paranın ve bari bir kimseye veren loto parası o kimse olur mu? O kişinin bunu bilip bilmemesinin buna etkisi var mı? Ve buna bağlı olarak da e, el ya da Ayağı kesik olan kimse protez, el ya da ayak taksa, abdest ya da gusül abdesti bunları yıkaması gerekir mi demiş ama soru karışmış. Yani 2-3 soru sormuş hocam. Evet. Ee, biz istiyorsanız ilk soruyla başlayalım. Şimdi şöyle Loto başlayalım. Yani haram bir parası var evet. elinde. Loto parası demek bir oyun oynamış, Hı -hı. oyun şans oyunu para vererek şans oyuna girmiş, kazanmış ya da kaybetmiş Kazanmış olsa da bu para kişiye helal bir para değildir. Haram bir paradır. Evet. Ee, o kişi bunu mülkiyetine koymaması, sokmaması, ticaretine katmaması gerekirdi. Eğer katmış ise bu miktar ne kadar bir miktarsa onu tespit eder. O kadar bir miktarı kendi mülkünden çıkarması Hı. gerekir. Aksi takdirde o ona helal olmaz. Aslında birinci sorunun cevabı net bir şekilde bu. Evet. He, diyor ki bu peki haram olan parayı mülkten çıkartmam demek... Bir başkasına vermem demektir. O vereceğim bir başkasına bunu söylemek mecburiyetinde miyim, değil miyim? Ee, öncelikle şunu ifade edelim. Ee, bir paranın veyahut da bir aynın haramlılığı iki şekilde olabilir. Aynı haram olduğu için haramdır ya da onu elde etme sebebi haram olduğu için haramdır. Yani örneğin bir şarap haramdır veya bir hınzır haramdır. Ee, bunun yanı sıra faizle elde edilen bir masa da haramdır. Demek istediğimi anlayabiliyorsunuz. Evet. Ama birindeki haramlık aynidir. Yani bizatihi aynı haramdır. Dolayısıyla bu el değiştirse de, yani şarap senden bana, benden bir başkasına geçse de haramlığı baki kalacaktır. Evet. Ama mülk edinme sebebinden kaynaklı haramiyette ise... O malın hayni haram değildir. O kişiye intikalinde problem olduğu için haramdır, caiz değildir. E yapması gereken nedir? Eğer sahibi belli ise sahibine tevdi edilmesi ama sahibine tevdi edilmesi mümkündür veya da onun haramlılığı malikiyet açısından değil. Başka bir nedenden kaynaklı haramiyet varsa ki burada bahsettiğimiz noktada bunu geriye çevirme, hani TOTO'ydu, şuydu veya buydu şans oyunlarıydı, bunu geri çevirme imkanı yok. Böyle bir haramiyse burada yapılması gereken onu mülkten çıkarmaktır. Peki kime vermesi gerekir? Zekat alabilecek konumda olan kimselere verecektir. Hmm. Peki o kimseye bu haram olur mu? O kişiye bu haram olmaz. Çünkü haram olsa zaten e, sen kendine caiz olmayan bir şeyi başkasına da caiz değilse onu sen yeme başkasına ver denmez. Evet. Yani böyle bunun bir mantığı olmaz. Onun için bu helal olmalıdır ki ona vermen gerekir deniyor. Bu konuda daha öncelerde de sıklıkça bahsettiğimiz bir hadis-i şerifi fukaha delil alıyor. Eee, Muvatta'da geçen bir hadis-i şerif, e, Hazreti Berire hadisi diye fukaha katında, lisanında meşhurdur. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Berire radıyallahu teala evine gidiyor. Hazreti Berire radıyallahu teala anha, ki Hazreti Ayşe validemizin azatlısı, yaşlı bir hanımcaz Efendimiz onun evine gidince Hazreti Berire ona yaş hurma ikram ediyor. Tabi hurma belki bizim şu yörede değerli bir ikram edilecek, yiyecektir ama Hicaz bölgesine baktığımız zaman orada zaten bolca var olan bir şey. Yani çok da makbul anlamında yani hani ne diyelim ikram etme anlamında normal var olan, mutaat olan şeylerdendir. Oysa Hazreti Berir radıyallahu anh hurme ikram edince Efendimiz ve vesselâm bakıyor. Bir kazan var ocakta ve kazan fokur diyor ve içinde et kokuları geliyor. Efendimiz diyor ki, ''Hellena nasibu minel lahmi'' ''Bizim o etten nasibimiz yok mu?'' Yani bizi hurmeyle göndereceksin? Bize onu ikram etmeyecek misin?'' dediğinde Hz. Berir radıyallahu teâlâ hitabı ya Resulallah onu senden esirgediğimden dolayı değil, o bana zekat olarak verilmiş, sen peygambersin. Peygambere zekat haramdır. Peygamber zekat yiyemez çünkü zekat malların kiridir. Bu sebepten dolayı onu sana ikram etmedim deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Kur'an niteliğindeki ifadesi ki fukaha daha sonradan bu ifadeyi kurallaştırıyorlar ve birçok fıkhi meselede de kullanıyorlar. لَكِ صَدَكَةٌ وَلَنَا yani aynı emtia da olsa, aynı malda olsa, aynı et de olsa onun sana intikali zekat ama senden bize olan intikali ise hediyedir. Peygamber zekat yemez ama hediye yer. Hmm. Bu şu demektir, mülk el değiştirdiği zaman sanki ayın el değiştirmiştir. Sanki ayın başka bir ayın olmuştur. Yani sizden aldığım bu bardak başkasına verdiğim bardağın aynı bardak değil, sanki o bir başka bardak olmuştur. Evet. Ayın değişmiştir. Bu sebepten dolayı o malın kişiye haram olması mülk edinme yolundan kaynaklı bir haramiyettir. Onu bir fakire verdiği zaman, ihtiyaç sahibine verdiği zaman aynı sebeple o kişi ona sahip olmadığı için o kişi için bu haram olmayacaktır, helal olacaktır. Dolayısıyla bunu başkasına vermede bunu söylemek bu bağlamda şart değil. Ancak şöyle bir olay var. Her ne kadar hukuksal anlamda, fıkhi anlamda o kişiye bu haram olmasa da o kişi bunu yemesinde şer işerip onu bir mesuliyet çerçevesine almasa da ama öyle veya böyle manevi olarak gerek ibadetlerine, gerek başka bir şeylerine tesir edebilir mi? Edebilir. Dolayısıyla hmm. eğer kişi bu bağlamda bir hassasiyeti varsa böyle bir insana bunu söylemekte fayda vardır. Evet. Yani evet tamam bu e, haram değildir bana ama bunda bir tesir söz konusu olacağı için ben bundan da kaçıyorum. Tıpkı ne gibi? Zekat normalde fakire helaldir. Ama bir fakir zekat almak istemeyebilir mi? En doğal hakkıdır. Çünkü neticede zekat dediğimiz şey hani malı temizleyen bir kir mahiyetinde olduğu için ben bundan kaçınmak istiyorum, bunun bana öyle veya böyle bir şekilde tesirinin olacağı kanaatindeyim diyorsa bu da hoşgörüyle karşılanmalıdır. Buradaki mesele de öyle. Evet bu haramiyet ona intikal etmeyecektir ama neticede onun talebeye bir yansıması olur ki büyüklerimiz bunu söylemişlerdir. E, gerek okumasına, gerek ibadetlerine, gerek başka bir takım hal ve hareketlerine tesir edebilir. Her kişi bunları çok fazla aldırış etmiyor, önemli değil ama diğer bir kişi bu konuda hassassa ona göre riayet etmekte fayda var. E, belki daha önceden yine anlatmıştık, e, Efendi Hazretlerimizin e, sağlıklı olduğu dönemlerde ki bizim hocalarımız, büyük hocalarımız anlatıyor, ders okuduğumuz dönemde diyor e, ki ben bunu Nedim hocamızdan işitmiştim, Allah ona da selamet ihsan edesin. Sağlık, Saat İhsan Elesi'ni. Ee, i̇şte Efendimiz Hazretlerimiz ders okutuyor, biz halakada ders okuyoruz diyor. Ee, genelde birileri geldiği zaman Efendi Hazretlerine hediye getirirdi diyor, yiyecek. Efendi Hazretleri de onu bizlere dağıtırdı, orada biz yerdik onu diyor. Biz hepimiz talebiz, zaten garibanız, fakir kişileriz diyor. Ee, yine bir gün bir zat gelmişti, elinde meyve. O meyveyi koydu, muzdu hatırladığım kadarıyla koyduğu şey. Ama Efendi Hazretleri onu ikram ettirmedi bize. Orada bıraktı. O misafiri gönderdikten sonra dersimize devam ettik ve dersten sonra da efendi bunu yiyin demedi bize diyor. Ertesi gün oldu. Biz tabii yine el sürmedik ona. Ertesi gün yine o orada duruyor rahlenin üzerinde. Biz bir ders daha okuduk. Efendi yine bir söz çıkarmadı. Böyle birkaç gün geçtikten sonra artık baktık ki çürümeye başladı, sineklenmeye başladı, kokmaya başladı. Biz de aldık onu attık. Yani yenilecek durumdan çıktı. Neyse, bir gün Efendi Hazretlerimiz geldi. Bir baktı ki o e, meyve orada yok. Bu sefer heyecanlı bir şekilde ne yaptınız? Burada e, bir meyve vardı deyince e, dedik ki işte Efendi Hazretleri çürüdü, attık deyince Efendi böyle bir derin nefes aldı. Onu sizin yemenizden korkmuştum. Onu getiren kimsenin faizle iştigali var. Bu sebepten dolayı sizlerin yemesini pek hoşnut olmadım, istemedim. Hmm. Çünkü ilminize, dirayetinize, bu bağlamda tesir edeceği şeklinde. İşte bu meselede takva, zirve noktası olması gereken güzel. Peki yeseler haram mıydı? Yok, fuken Değil. haram değildi. Ama neticede burada kalıyor. o ki burası bir tasavvuf tekkesidir, o ki burası bir medresedir, o ki sizler burada mümtaz talebelersiniz. Yani burada sizin yetişmenize en ufacık bir şaibenin dahi tesir etmemesi gerekir. Bu bağlamda sakın İşte bu kabilden olan kişilere söylemek gerekir. Ama adamın öyle bir şeyi yok yani öyle bir derdi yok. Böyle bir kimseye için zaten bu helaldir. Bundan dolayı bir mesuliyeti de olmayacaktır. Bu kişinin bunu verirken de bu bana haram yoldan geldi, şöyle geldi veya böyle geldi demenize gerek yok. Ama şunu da yapmakta da fayda var. Yani bunu sadaka verircesine vermek doğru değil. Çünkü bu kişinin sadakası değil, haram bir para olduğu için evet. vermesi gerekiyor. Hatta sadaka niyetiyle verirse Allah muhafaza bu imani noktada bir problem olduğunu i̇bn Abid'in Rahimullah haşesinde dillendiriyor. Belki vermesi gereken, yani mülkünden çıkarması gereken bir mal bunu da güzel bir şekilde karşı tarafa ifade edebilir. Onu da rencide etmeden ama kendisinde sadaka verircesine bir tavır sergilemeden. Evet, zaten yani günümüzde de bu kadar bereketsizlik, bu kadar... Ee, olumsuz şeylerin olmasına baktığımız zaman da e, faizin çokça artması ve bu paraların işte bir şekilde herkese bulaşması, evet. hani gün gelecek herkese faizden bir şeyler yani, bulaşacak. Yani belev ki e, fıkhi anlamda mesul olmasa da evet. onun tesiri olacaktır evet. ki aslında günümüz Müslümanlarının maalesef. maalesef bu halde olması, hastalıkların yayılması, zulmün yeryüzünde artmasının arka planına baktığımız zaman bu gibi etkenleri söylemekte, yani söylesek abartmış olmayacağız. Evet Bir diğer sorumuzda da el ya da ayağı kesik olan kimse, protez, el ya da ayak taksa, abdest ya da gusül abdestine bunları yıkaması gerekir mi diye sormuşlar. Yine aynı kardeşimizin sorusu. Evet, şimdi abdeste abdest uzuvları vardır. Bunlar yıkanmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği üç uzvun yıkanması, bir uzvun da meshedilmesi. Yıkanması gereken olan uzuv, eller, yüz, ayaklardır. Meshedilmesi gereken uzuv ise baştır. Boy abdestinde ise vücudun tamamı yıkanmalıdır. Ancak yıkanacak olan bu uzuvlar asli uzuv. Yani kişinin fıtri uzvu. Hmm. Protez diye tabir ettiğim şey aslında bir uzuv değildir, bir alettir. Yani kişinin elindeki bir baston gibi düşünebiliriz. Ee, ama o bastonu ne yapmışlar ee, kişiye derc etmişler artık o onun eli gibi olmuş veya o onun ayağı gibi olmuş ama el değildir ayak değildir dolayısıyla ne abdestinde ne boy abdestinde o protezin bizatihi kendisinin yıkanma mecburiyeti yoktur bunu net ifade edelim ama burada şunu temas etmekte fayda var o protezin takıldığı bölge vardır mesela örneğin kişinin eli bir kazadan dolayı kopmuştur oraya protez bir el takılmıştır Şimdi eğer o elde bir kısım duruyorsa, yani abdest uzuvlarından olan bir kısım duruyorsa ve protezin çıkartılıp takılması da kolaysa, basitse, bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan zahmetsiz ve meşakkasız bir şekilde çıkartılıyorsa o uzuv yıkanmalıdır abdeste. Yani örneğin işte elinde dirseğinden bir kısım daha yukarıya doğru vardır. O zaman burası yıkanması gereken bir bölgelidir. O zaman burayı yıkayacak. Ama o protez işte ameliyatla oraya konulmuş, derinin altına yerleştirilmiş, çıkartma imkanı yok ya da çok zor, meşakkat, yani belki gün sonunda çıkartılması gerekiyor. Gün içinde çok fazla çıkartılması mümkün olmayacak bir durumda ise abdest bağlamında bu şarttır diyemeyiz. Hı. Ama boy abdestinde eğer çıkartılması hani gün akşam akşam gün sonunda eğer çıkartılıyorsa bu bağlamındaki insan boy abdesti her daim alacağı bir şey olmadığından dolayı oradaki meşakkat gözardı edilebilir. Ama onda rağmen yine bir meşakkat varsa işte illaki hastane ortamında çıkartılması gerekiyor gibi bir durum veya çıkartılmaması esastır, çıkartılması zarar veriyor gibi bir durum söz konusuysa böylesi bir durumda çıkartılmaz. ne kadar bir imkan varsa o kadar yıkar. Geriye kalan protezin kendisini ise yıkanmasına gerek yoktur. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da abdest ya da gusülden sonra tıraş olan kişi veya tırnaklarını kesen kişi bu bölgelerin yeniden yıkaması gerekir mi diye sormuşlar. Şimdi boy konusunda özellikle bu konuyu ele aldıklarında deniyor ki bir insan boy aldıktan sonra saçını ya da sakalını tıraş edecek olsa bunun boy yenilemesine gerek yok hı hı. ki zaten gasil yani yıkama vücuda temas etmesi. Yani saçı dahi olsa saçının dipleri yıkanmalı, sakalı dahi olsa sakalın dipleri yıkanması gerekir idi. Ama bu abdesti olursa, şimdi abdest noktasında baş mesedilecektir Dolayısıyla saçı olsa da mesedilecektir olmasaydı da meshedilecekti. Bunda da bir mahsur yok ama sakal noktasında deniyor ki sakalı eğer seyrek ise altına suyu ulaştırmak gerekiyor da Ama sakalı sık ise Altına suyu ulaştırmak gerekmiyor. Sadece sahte yüzeyini yıkaması hmm. gerekecektir. Ama kesmesi durumunda artık yıkanan bölge sanki yok oldu. Başka bir bölgeyi yıkanması gerekir. Bu sebepten dolayı Nevadir'den yapılan bir rivayet olarak İmam Muhammed'e nispet ediliyor. Boy abdestinde sık e, sakal olan bir kimse sakalını tıraş ettikten sonra o bölgeyi tekrardan yıkaması gereklidir görüşü var. Bu var ama Hanefi mezhebinde müftambih olan görüş, kabul edilen görüş, müteahhir ulemanın da dillendirilmiş olduğu bir görüş. İster abdest olsun, ister boy abdesti olsun, Filhal, nefsi hali itibariyle e, aldıktan sonra, bunu gerçekleştirdikten sonra gerek tırnak kesmek, gerek saç kesmek, gerek sakal veya bıyık kesmek veya vücutta herhangi bir e, uzvu e, bir şekilde kesilmiş olması bu abdestin yenilenmesine ya da boy abdestinin yenilenmesine ihtiyaç bırakmaz Hı. deniyor. Biraz önceki açıklamayı yapma ihtiyacım en azından boy abdesti noktasında ihtilaf olduğu, sakal noktasında ihtilaf olduğunu öyle veya böyle bir şekilde yansıtmak istedim. sıklık istedi. nasıl onu şey yapacaklar hocam? Yani parmak gibi <gülüyor> mi? Yok sıklıktan kastedilen bakıldığında dibinin gözükmemesi. Yani sakalın bakıldığında artık o etinin gözükmemesi ve suyu oraya sokmakta bir meşakkatin olması. Böylesi bir durumda abdeste diplerine suyu ulaştırma mecburiyeti yoktur. Yüzünü olduğu gibi yıkar. Çünkü e, abdeste muvacehe dedikleri vecih baktığın zaman gördüğün yerdir. Evet. E, yoksa yanakları değildir. Yani iç kısım değildir. Orasının yıkanması yeterlidir. Sakalında hilaller sünneti de böylece icra etmiş olur evet. diyor. Bu konudaki iktiraf buradan kaynaklı. Ama dediğimiz gibi mezhepte tercih edilen, müftembi olan yani kendisiyle fetva verilen bir görüş ister abdest olsun ister boy abdesti olsun bu gibi uzuvlarının kesilmesi veyahut da bu gibi e, sakaldı, saçtı veya tırnaklı bunların temizlenmesinde tekrardan iade edilmesine gerek yoktur şeklinde ifadeler açık ve net bir şekilde kitaplarımıza vardır. Ama yine de mesela tıraş olma mevzusu var ya mesela bir insan mesela cünüp olduğunda Bakın soru o evet, değil ama değil. E, soru farklı soru. Hmm temizken yani bu şekilde evet. yıkansa ve temizken bunları giderse evet. elbette kişi boy abdesti gerektiği halde tırnaklarını kesmesi, saçını veya sakalını kesmesi bu bağlamda doğru değil. Hı. Çünkü vücuttan o şey ayrılırken e, o haliyle yani cenabetli ayrılması haliyle. şeklinde değerlendiriliyor. Onu daha önceki suallerimizde evet. zaten beyan etmiştik. Hı. Bu konu o değil. Bu konu nedir? normal temizlendi bitti ve temiz bunları giderse bir daha bunları yıkamasına gerek var mı? El cevap gerek, gerek yok. Bu soruyla birlikte hocam programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Son olarak dua bağını neler söylersiniz? Allah Teala azizleri yanlış yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. İnşallah birbirimize dua edelim. Yani sadece tek taraflı değil. Dinleyenlerimiz de bizlere dua etsin. Dinleyenlerimiz birbirlerine dua etsin. Ümmete dua etsin nice zulüm altında olan an itibariyle Müslüman kardeşlerimiz vardır. İnşallah bu zulmün defi noktasında da dualarımızı eksik etmememizde fayda vardır. Özellikle farz namazlardan sonra yapılan dualar makbuldür. Efendimiz öyle buyuruyor. Evet. Gıyabi olarak yapılan dualar makbuldür. Çünkü kişinin namına yaptığın dua, o kişinin günahını işlemediğinden dolayı bir nevi günahsız ağızdan sadır olan duadır. Evet. Bu sebepten dolayı inşallah hep beraber birbirlerimizin namına günahsız olarak dua etmiş olalım ki Rabbim şimdiden dualarımızı kabul etsin. Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı bizlere ilmihaletlalegültv.com teradesinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle Hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın efendim.